Açık gi dinliyorsunuz. Burası 95.0 Açık Radyo. 31 Mayıs 2022 tarihli bu yayınımızda sizlere Barbadosluğu İngiliz müzisyen Şabaka Hutchings'de sohbetimizi ileteceğiz. Sons of Kemet ve Comet is Coming'de son 10 yıla Damgasına vuran Londra caz sahnesine müstesna figürlerinden birisi şabaka kökenleri karayip ritimlerine ve Afrika nefeslerine dayanan rap sahnesiyle ve şiirle iç içe bir müziğin mucidi kendisi sahnedeki bitimsiz enerjisi litöritesine tezat bir ketumluğa sahip olduğunu kendisiyle bir mülakat için randevulaşmaya kalktığımızda anladık ilginçtir. Şabaka görüşmeyi internet aracılığıyla yapmaktansa telefonu tercih edeceğini, zamanı çok kısıtlı olduğu için sadece 20 dakikamızın olduğunu söyledi. Bize daha sonra kendisiyle mülakata oturmuş kimi isimlerden ve mecralardan durumun bize özel olmadığını anladık. Dert değil zira söz konusu kişi bizim gözümüzde Asri müzik sahnesinin önde gelen büyücülerinden. Dünya üzerinde yaşayan en ilginç tuba icracılarından Teon Kuros'un muazzam basları Tom York ve Johnny Greenwood'lu ortak grupları The Smile vesilesi de ismini yakın zamanda andığımız Tom Skinner ve Eddie Hickin bol trompetli çifte davullarıyla birlikte Şabaka Hutchings'in Sons of Kemet ekibi Karayip Afrika müziğinin hayli sıra dışı ve yüksek enerjili bir caz yorumunu 29 Mayıs'ta müzik müzikseverlere sundular. Zorlu PSM'nin EFG Londra Caz Festivali ile ortak etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen konser, müziğin sahnede, gerçek insanların arasında ve o anda üretilen bir duygu olduğunu, Afrika Poliretim geleneklerinin günümüz dünyasına söyleyeceği halen çok fazla şey bulunduğunu orada olanlara bir defa daha kanıtladı. Şimdi, Apostol'un sinema ve müzik yayını Duende'den Taner Tuna ile bir araya gelerek oluşturduğumuz sorulara Usta Şabaka Hutchings'in verdiği cevapları işitme zamanı. Açık Dergi İlk sorumuz Shabaka Hutchings'in kendi ismiyle yayınladığı son plak African culture hakkında olacak. Bu albümü dinlerken diye belirtiyoruz kendisine. Kamerunlu filozof Mi Bembe'yi ve onun Evrensel Nefes Alma Hakkı isimli makalesini hatırladık. Şöyle diyordu Mibembe burada. Hayatta kalmak için baştan başlamalıyız. bütün canlılara muhtaç oldukları alanı ve enerjiyi geri vermemiz gerekir. Şabaka sen bu konuda ne düşünüyorsun? Müziğin dünyanın hayati bir biçimde muhtaç olduğu yeni ve taze nefesle ilişkisi ne olabilir sence? I the, you know some of the problem is, is seeing it as fresh you know stuff is fresh and all I think maybe like it's just about remembering or trying to undergo a process of recalling what has maybe been forgotten. Bence problem bir ölçüde dünyayı taze ya da bayat olarak görmekten kaynaklanıyor. Ben daha çok hatırlamaktan yanayım ya da şöyle söyleyeyim, unutulmuş olabilecek şeyleri anımsama sürecine katlanmaya çalışıyorum. Yani yeni bir şey aradığımı zannetmiyorum. Yenilik fikri kendi içinde henüz bilmediğimiz bir şeye doğru ilerleme fikrini barındırır. Aslında meseleye daha meditatif, daha dengeyi gözeten bir taraftan bakarsanız, o şeyin zaten herkes tarafından bilindiğini görebilirsiniz ve bu şeyin dışarısıyla da bir ilişkisi yoktur sorun, içimizde bulunan bu şeyi yeni olarak kavramsalaştırmakla ilgili. Benim için mesele hakikaten mühim ve anlamlı olanı anımsamaktan ibaret. Buna odaklanmak benim meselem. Peki, son yayınlanan Sons of Kemet albümü Black to the Future için yazdığınız bir sunuş metni var. Orada şöyle söylüyorsunuz: "Müzik, çağlar boyunca geçmiş kültürel değerlerin ses aracılığıyla kodlanması, yansıtılması ve muhafaza edilmesine yaramıştır." Bu sözleriniz bana Black Quantum Futurism Kollektif'in zaman kapsülü deneylerini anımsatıyor. Kendinizin ve müziğinizin zamanla ilişkisini yorumlar mısınız? Um, well, we need to do with the listener as opposed to you. Müzik dinleyici hem gerçekten anda olma ve şimdiki zamanın tek boyutundan çıkma şansını verir hem de zihinlerin içinde olup anılara ulaşma anlamında seyahat etme şansı tanır. Dinleyici müzikle geleceği kafasında canlandırabilir veya muhtemel gelecek senaryolarına ulaşabilir. Bu işte yaratma sürecini başlatmak için bir adımdır. Yani zaman yolculuğundan anladığım şey tek boyutluktan uzaklaşabilme yeteneğidir. Ve sabitlikten kurtulmaya yarar bu da. Bir röportajında benim için müzik benimle birlikte büyür ve nerede dinliyorsam orada gelişir. Oraya geri dönmem gerekiyormuş gibi hissettirir diyorsunuz. John Coltrane'den de A Love Supreme örneğini veriyorsunuz. Sana en son bu şekilde hissettiren kayıt hangisiydi ve hangi ister seni ona yönlendirmişti? Um, um, Sanırım en son bu şekilde geri döndüğüm yapıt Andrew Hill'in Dance With Death çalışması. O dönem zamanın esnekliği, plastistesi ve nabzın ritme benzerliği üzerine çok düşünüyordum. Yıllar önce albüm dinlediğimde hissettiklerimin bununla uyuştuğunu hatırladım ve teyit etmek için yakın zamanda albümü tekrar ziyaret ettim ve oradaki nabzı aradım. Peki plak şirketiniz hakkında konuşalım biraz da. Native Rebel Recordings'te işler nasıl gidiyor? Cannon Coe'den yeni müzikler geldiğini görüyorum ama biraz anlatır mısınız olup bitenleri? Uzun süredir hayranı olduğum ama hiç albüm yapmamış Conan Quake de kayıt hazırlıyoruz evet. Onları stüdyoya sokup müzikal bir çerçeve sunduktan sonra ne yapacaklarını göstermeleri fikriyle yola çıktı. Birleşik Krallık'taki plak şirketinden istediğim tek şey hip hop'ı temellendiren işler çıkmasıydı. Amerikan kültürüne göz kırpan bir sound ama spesifik olarak Birleşik Krallık'tan çıkma bir şeylerden bahsediyorum. Bunu arıyorum. Açık Dergi Son 10 yılda epeyce değişen Birleşik Krallık müzik dünyasına değinmek istiyorum. Aynı 6-7 yıl önce modern caz akımında olduğu gibi şu an Postbank çevresinde de ciddi bir hareketlenme ve yükseliş var. Bu ayrı ayrı akımların kimi ortak noktaları olduğunu söyleyebilir miyiz acaba? Sokak kültürü mesela bunun bir parçası olabilir mi? Sons of Kemet'in de son 10 yıldır epey aktif olduğunu düşünürsek yorumunuzu rica edeceğiz. I mean, If you been the actual... Bu sorunun cevabı tam olarak ne demek istediğine göre değişebilirim. Bileşik Krallık'ta müziğin gelişimini takip ediyorsan Steve Williamson gibi isimlerin veya Polar Bear gibi grupların yükselişinde bir belli bir mantıksal e, gidişat var. Bunu çok rahatlıkla görebilirsin. Courtney Pine, Acoustic Lady hepsi arda arda giriyor. Yani John Thurman'ın bunu çaldığını veya 1970'lerde Wooster Taksihanesi'nde yaptığını düşünelim. Hatırlayalım benim için pek yeni bir şey değil yani şu anda olanlar. Sokak kötüünü yansıttığından da emin değilim bu müziklerin. Bizim kuşağın müzisyenlerinin geçmiş nesillerin birbirleriyle ilişkili halde müzik yaptığı zamanlarda erişemedikleri şeylere sahip olduklarını sanmıyor. Ama o zamanlara kıyasla farklı olan birçok etken var. Bunlardan ilki bizim kuşağın kendi yaşıtlarından daha büyük bir demografik grubu hitap edebilmesi. Yani içinde yaşadıkları toplumla uyumlu olmayan bir müzik formunu temsil ettiklerini hatırlarsak Önceki nesiller sanki daha çok müzik endüstrisi tarafından biçimlendiriliyordu Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri'nde de olduğu gibi Bizim kuşak medya endüstrisi tarafından bulunduğumuz konuma göre tanımlanıyor Yani Londra'ya özgü bir şey varmış gibi Peki ne demek bu? Birçok insan sırf buradan Londra'dan çıktığı için buradan yeni müzikler dinlemeye meraklı Yani büyük bir dalga etkisiyle konserlere giderek daha kalabalık kitleler geliyor. İnsanlar fiziksel etkileşimleri tercih ediyorlar. Önceki nesillere kıyasla müziği başkalarıyla paylaşmaya daha hevesli şimdiki müzisyenler. Yanlış hatırlamıyorsam, bu İstanbul'a vereceğiniz dördüncü konser olacak. Son yıllarda Birleşik Krallık sahnesinden çeşitli isimlerinin sık sık İstanbul'da sahne aldığını görüyoruz. Donda Caz Festivali'nin yolunun İstanbul'a doğru uzaması ve şehre özel bir program hazırlamaları konusunda ne düşünüyorsun? Ve tabii ki İstanbul'daki caz dinleyicisi hakkında neler söylemek istersin? Bence Harika bir duygu olduğunu söyleyebilirim İstanbul'a gelmenin. Daha önce çok gidip geldim Comet Coming ve Sons of Kemet'le ama İstanbul'daki ilk konserim yıllar önce Babilon'un eski mekandaki bir Red Snapper konseriydi. Her İstanbul'a gelişimde algıları açık bir kalabalıkla karşılaştım. Müziği anlayan ve tutkulu olduklarının peşinde bir seyirci var İstanbul'da. İnsan, müziğini rastgele bir dinleyici için çalmıyor. Gerçekten ne hakkında olduğunu anlayan bir kitle var. Bununla karşılaşıyor olduğum için heyecanlıyım. Verilerini kavrayan ve minnet duyan bir dinleyici kitlesini düşününce, birçok grubu bir arada tek mekan ve zamanda görmenin verdiği tamamlanmışlık hissi bağlamında Londra'daki deneyimin aynısını burada yaşama fikri çok heyecanlı geliyor. Programa gelirsek, tanıdığım bütün müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşıp az ama öz bir yaratıcı zaman dilimini paylaşmak da oldukça heyecanlı. Son olarak genelmiyorsak gelecek planlarında Comet is Coming için yeni bir albüm olduğunu biliyoruz. Ardından da 40 yaşında bir solo albümü yayınlama fikri vardı. Nasıl gidiyor tüm bunlar? Um, the plan happened the plan is actually going completely to plan. Planlarda bir değişiklik yok. Albüm tamamlandı ve yılın ilerleyen dönemlerinde yayınlanması ihtimaller dahilinde. Sound oldukça değişik bu arada şu ana kadarki en iyisi diyebilirim tabii ki benim için. 2024'te ise benim yayınlanacak bir solo albüm var. Bunun kayıt sürecindeyim. Hatta ilk kayıtlar Devletleri'nde gerçekleşti. Çok stüdyoya giremedik. Ama 2023 yılında bu solo albümü tamamlamayı planlıyorum ve 2024 yılının da olduğu gibi bu albüme ayıracağım. Yani sanırım diğer projelere ara vermem gerekecek. Açık dergi.